Mü'minun Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla 1. Ayet Mü'minler muhakkak felah bulmuş, umduklarına ermişlerdir. 2. Ayet Onlar namazlarında huşu içinde, kalbi ve bedeniyle tam teslimiyet halindedirler. 3. Ayet Onlar boş söz ve işlerden yüz çevirirler. 4. Ayet Onlar zekat vazifesini ifa ederler. Beşinci ayet Onlar edep yerlerini, iffetlerini korurlar. Altıncı ayet Sadece eşleri veya ellerinin sahip oldukları kendi cariyeleri ile münasebet kurarlar. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Yedinci ayet Kim bu helal olandan ötesini isterse, işte onlar haddi aşanlardır.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 Andolsun ki üstünüzde 7 yol ve 7 tabaka gök yarattık. Biz yaratma işinden gafil değiliz. Müfessirlerin çoğu ayetteki 7 yolu 7 kat gök veya göğün katmanları olarak yorumlamışlardır. Elmalılı da bunu insanları kuşatan 7 idrak yolu olarak anlıyor ki bunlar 5 duyu ile akıl ve vahi yollarıdır. 18. ayet.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 Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. 40 ayet. Allah, onlar çok geçmeden elbette pişman olacaklar, buyurdu. Kırk birinci ayet. Derken onları o korkunç çığlık yakalayıverdi. Böylece onları sel sularının taşıdığı çerçöp haline getirdik. Artık defolup gitsin böylesi zalim kavim. Kırk ikinci ayet. Sonra onların ardından başka başka nesiller ve ümmetler yaratıp yetiştirdik. Salih, Lüt ve Şuayb aleyhüm ve onlardan başka diğer peygamberlerin nesilleri. 43. Ayet Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de onu erteleyebilir. 44. Ayet Biz ümmetlere peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. Hangi ümmete peygamber geldiyse onu yalanladılar.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 ona teslim olma ve onun buyruğunun öne geçmesi demektir ki, böyle bir iman Firavun ve yandaşlarının işine gelmezdi. 47. Ayet Kavimleri olan İsrailoğları bize kölelik ederlerken, şimdi bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz dediler. 48. Ayet Onları yalanladılar ve helak edilenler güruhuna dahil oldular. 49. Ayet Ant olsun ki,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 Salih sevaplı işlerde bulunurlar, dindarlıklarıyla övünmez, kendilerini beğenmezler. Bu ayetin böylece somut bir tatbikçisi olan Hazret Ömer vefat etmeden önce Rabbimin azabından değil ona mahcup varmaktan korkuyorum demiştir. Hasan-ı Basri Hazretleri de güzel bir ifadeyle Mü'min Allah'a itaat eder ama yine de korkar. Münafıksa hem Allah'a ve emirlerine baş kaldırır hem de ondan korkmaz demiştir.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 O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. 73. Ayet Şüphesiz sen onları elbette doğru bir yol olan İslam'a çağırıyorsun. 74. Ayet Ama ahirete inanmayanlar gerçekten ısrarla bu doğru yoldan sapmakta, küfrü, şirki, tağuti ve cahili hayatı istemektedirler. 75. Ayet Şayet biz onlara acıyıp da,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 ilahlaştırdıkları putlarından ve putlaştırı bağlılık gösterdiklerinden yücedir. 93 ve 94. ayetler De ki, ey Rabbim eğer onların tehdit ettikleri şeyi bana mutlaka göstereceksen, Rabbim beni o zalimler güruhu içerisinde bırakma. 95. ayet Resulüm biz onları tehdit ettiğimiz azabı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 gaye ve sorumluluğunu bildiği ölçüde nitelik bakımından diğer canlılardan ayrılmaya başlar. Böylece hayvansal müştereklikten yükselerek, nitelikçe insanlaşan insan, kendini ve yaradanını tanıdığı gibi, onun gözetim ve denetim altında olduğunu ve tekrar ona döndürüleceğini de bilir. Başıboş yaratılmamış insanın elbette hak ve özgürlükleri vardır. İnsanın hak ve özgürlükleri İslam'a göre yalnız diğerinin sınırında değil, aynı zamanda Allah'ın ve peygamberinin koyduğu yasak sınırında biter. Allah'a gerçekten inanan kimse hem ona saygı duyarak hem de ceza vermesinden korkarak onun sınırını çiğnemez. Artık böyle bir insan hem yaradan Rabbine hem de yaratılanlara karşı görevlerini aksatmadan tam olarak yerine getirmeye çalışır. Böylece hem kendine hem başkasına zarar vermez. 116. Ayet Gerçek hükümran olan Allah,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 Zina eden akil, bali ve hür bekarlara celde yani sopa, evlenmişleri de rejim cezası, Hz. Peygamber'in uygulamasıyla sabit olmuştur. Rejim, bu ayetten önce oldu diyenler de vardır. Fakat Hulefa-i Raşid'in zamanında da uygulanmıştır. Sahabe, tabi'in, haricilerin bir kısmı dışında, ümmetin imam ve alimleri bu konuda icma etmişlerdir. Gaye, hem Allah'ın hududunun çiğnenmemesi, hem de Müslümanların şerefinin, namusunun nesep ve neslinin temiz kalması, nesli ve toplumu bozan namussuzluk fitnesinin önlenmesidir. İslam fıkhına göre bu cezaları uygulamanın şartı ise, zina edenleri dört kişinin birlikte açıkça görmeleri ve aynen şahitlik etmeleri veya zina edenlerin bilinçli ve ısrarlı itirafları ile cezalandırılmalarını istemeleridir. Bu şartlar dolayısıyla rejim edilerek öldürülme cezası, oldukça zorlaşmış ve yok denecek kadar az uygulanmıştır. Üçüncü ayet Zinakâr erkek, zinakâr veya müşrik bir kadından başkasıyla evlenemez. Zinakâr kadında, zinakâr veya müşrik bir erkekten başkasıyla evlenemez. Çünkü bu evlenme şekli müminlere haram kılınmıştır. Müşriklerle evlenme ancak tevbe edip İslam'a girmeleriyle mümkün olur. Dördüncü ayet Namuslu ve hür bir kadına zina suçu isnadında bulunup da sonra bu hususta dört şahit getirmeyenlere seksen değnek vurun ve onların şahitliğini ebedi olarak kabul etmeyin. İşte onlar yalancılıkları dolayısıyla fasıktırlar. Hükümler kadın ve erkek için aynıdır. 5. Ayet Ancak hükmü olunan bu cezaların infazından sonra tevbe edip düzelenler hariçtir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Tevbenin kabul zamanı içerisinde, tevbe etmeden ölenlerin cezaları, müşrik ve kasten adam öldürenlerle beraber geçmektedir. Tevbe etmeleri halinde de imanını tazeleme ve salih amelde bulunma şartı getirilmiştir. Altıncı ayet Eşlerine zina suçu isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince,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 Allah'a yemin ederek dört defa şahitlik etmesi, azabı cezayı kendisinden giderir. Dokuzuncu ayet. de o kocasının söylediğinin doğru olması halinde, Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesidir. Artık hakim bu karı kocayı boşar. Onuncu ayet. Ya üzerinize Allah'ın lütfu, rahmeti olmasaydı ve hakikaten Allah, teybeleri çok kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu. Hazreti Peygamber'le birlikte gittiği Benim Müstalik gazvesinden dönen Hazreti Ayşe radıyallahu anha, kervanın konakladığı sırada hacet için dışarı çıkmıştı. Dönüşte gerdanlığının düştüğünü fark etti ve aramaya gitti. Tekrar karargaha geldiğinde orada hareket etmiş, kendi devesini sürende onu üzerindeki hevdeç yani kapalı yerinde sanıp deveyi sürmüştü. Nihayet arçı olarak gelen ve Hazreti Ayşe'ye gören Sahfan radıyallahu anh devesinden inip onu bindirmiş ve orduya yetiştirmişti. Bazı münafıklar bu işi dedikodu konusu yaptılar. Hastalandığı için babasının evinde kalmakta olan Hazreti Ayşe bunu duyunca günlerce ağladı. Hazreti Peygamber de çok üzülmüştü. Aradan bir ay geçmişti.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 Bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. İnsan tabiatının yanı sıra, İslam, inanç ve ahlak ilkelerine aykırı olan edepsiz sözler, cinsel arzuları uyandıran dar, şeffaf, açık saçık giysiler, zina, eşcinsellik ve benzeri birer hayasızlıktır. 20. Ayet Eğer üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı ve Allah pek şefkatli ve merhametli bulunmasaydı,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 her şeyi işitendir, bilendir. Ayet-i Kerime'de fuhuş yani hayasızlık ile münker yani kötülük lafızlarının birlikte gelmesiyle aynı zamanda fuhuştan zina, münkerden de hırsızlık ve adam öldürmeyi için alan genel suçlar kastedilmiştir. Hazreti Ebu Bekir'in mistah adında fakir bir akrabası vardı. Hz. Ayşe'ye yapılan iftirayla bu da alakalandığı için Hz. Ebu Bekir ona yardım etmemeye yemin etmişti. Fakat aşağıda müminlerin lütufkar davranmasını bildiren ayetle yardıma devam etti. 22. Ayet Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere mallarından bir şey vermekte kusur etmesinler. Hatalarını affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.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 kendi kocalarından veya babalarından veya kocalarının babalarından veya kendi oğullarından veya kocalarının oğullarından veya kardeşlerinden veya kardeşlerinin oğullarından veya, kardeşlerinin oğullarından veya kız kardeşlerinin oğullarından veya kendi mümin kadınlarından veya ellerinin altındaki sahip oldukları cariyelerinden veya kadına ihtiyaç duymayan tamamen şehvetsiz erkek hizmetçilerden, ve kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayacak çocuklardan başkasına açıp göstermesinler gizledikleri zinetlerinin bilinmesi için ayaklarını vurmasınlar ey müminler hepiniz Allah'a tevbe edin ve emirlerini yerine getirin ki kurtuluşa eresiniz yani kadınlar saçlarını başlarını kulaklarını boyunlarını gerdanlarını, sinelerini açık tutmayıp bu suretle iyice örtsünler ve o halde bu emri yerine getirebilecek başörtüsü kullansınlar. Buna Arapçada hımar, çoğuluna humur denir ve bu bilinen başörtüsüdür. Türban ise Fransızcadan alınmış olup boyun kökünden alnın üstündeki kıl bitimine kadar saçları örten, kulağı göğsü ve boynu açıkta bırakan bir örtüdür. Bu ayetten önce Cahiliye kadınları başörtülerini boyunlarına bağlarlar, uçlarını arkaya bırakırlar, gerdan ve gerdanlıklarını açık tutarlardı. İşte bu ayeti kerimeyle Cahiliye dönemi örtünme şekli kalktı. El Malılı Hamdi Yazır'ın da dediği üzere anlatılan ölçüler dahilinde Müslüman kadınların başlarının örtmesi farzdır. Hazreti Peygamberden beri de uygulama böyledir. Bunun aksini düşünmek yüce Kur'an'ın emrini menfaate ve arzuya uydurmaktır. Allah'ın hükmü ve Müslümanların uygulaması böyledir. Buna karşılık başını isteyen açsın, isteyen örtsün ve benzeri söylemler Allah'ın emrine aykırıdır. İslam, kadını bir bütün kabul eder. Bunun içinde izin verilen yerlerin dışında kadının her yeri zihnettir, fıtraten güzeldir, erkeğin dikkatine çeker ve hislerinin uyanmasına sebep olur. Böylece İslam, kadınlara hem şehvetle bakışı eliyle, Diliyle onları rahatsız edişi hem de kadınların şehveti tahrike sebep olan açılışlarını, cilveli konuşma ve davranışlarını cinsel bir taciz olarak haram kılmıştır. Bu da temiz bir aile ve cemiyet kurulmasını temin içindir. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu da 03.02.1993 Tarih ve Altınoğlu kararla bu belirtilen ölçülere uygun olarak kadınların tesettürlerinin ve başlarını örtmelerinin farz olduğunu yayınlamıştır. Mümin olmayan kadınlar yabancı erkek hükmündedir. 32. Ayet İçinizdeki bekarları köle ve cariyelerinizden salih, evlenmesi uygun olanları evlendirin. Eğer fakir iseler Allah lütfuyla onları zengin eder. Allah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 Usulü fıkıhta belirtildiği gibi burada mevhumu muhalefet yani iffetli, namuslu kalmak istemeyenleri zorlayın şeklinde anlaşılmaması için bu parantezli ifade konulmuştur. Bunlar asırlarca uygulanan kökleşmiş ve bir çırpıda kaldırılması mümkün olmayan kölelik müessesesini ortadan kaldırmak için İslam'ın almış olduğu bir dizi tedbirden biridir. 34. Ayet Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler,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 Allah, insanlar için misaller verir. Allah, her şeyi bilendir. tûr o zeytin ağacından Hz. Musa'ya gözüken ışık, ilahi nurun ışığıdır. Bu nur, Allah'ın dilediği yerde ve kalpte parlar. Hidayetini eriştirir, Kur'an'a uymaya muvaffak kılar ve aydınlığa çıkarır. 36. Ayet O lamba, Allah'ın yükseltilmesini ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde ve mescidlerdedir ki, onların içinde sabah akşam onu tesbih eder. 37. Ayet İşte nice adamlar vardır ki, onları ne ticaret, ne de alışveriş, Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğince kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar dehşetinden, kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. 38. Ayet Çünkü Allah, kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını verecektir. Allah, dilediğine hesapsız rızık verir. 39. Ayet İnkar edenlerin, küfre sapanların iyi sandıkları amelleri ise, Düz arazide ufukta görülen bir serap gibidir uzaktan parıllar. Susayan onu su zanneder. Nihayet onun yanına vardığı zaman hiçbir şey bulamaz ve tıpkı bunun gibi o kâfirlerin ahirette eli boşa çıkarda yanında sadece Allahı bulur. O da onun hesabını eksiksiz görür. Allah hesabı çok çabuk görendir. Açıktan veya içten içe Allah'ı inkar edenlerin veya gönderdiği hükümleri beğenmeyen, ona uymak isteyenleri dışlayıp baskı uygulayan, dini afyon sayan yahut yaptığı işlerde Allah'ın rızasını, emir ve yasaklarını hiçe sayıp böylece Allah'ı aradan çıkaranların şöhret ve menfaat uğruna yaptığı bütün iyi işlerin Allah yanında hiçbir değeri yoktur. Ahiret azabı ise mahfuzdur. 40. Ayet Yahut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 Artık onun için bir nur, hidayet ve ışık olamaz. İşte görülüyor ki küfür, insanı boğan karanlıklar denizidir. Küfre sapanlar, aklını Allah'ın istediği doğrultuda kullanmamış, Kur'an'ın rehberliğini ve peygamberin uyarılarını dışlamış, böylece bunların verdiği aydınlığı terk edip karanlıklar içinde kalmışlardır. Bu sebeple dünyada yaptıkları bütün iyi işler de boşa gitmiştir. Ahiret aydınlığı ise, İman edip salih amelde bulunanlarıdır. Aynı zamanda Yüce Allah bu misalle, engin denizlerin derinliklerine doğru karanlık tabakaların oluştuğunu bildirmektedir. Son yüzyıldaki bilimsel çalışmalar, denizlerdeki yoğunluk farkıyla iç dalgalar, hem de derinliklere doğru ışık miktarının azalmasının hispetinde kat kat karanlıklar olduğunu ortaya çıkarmıştır. Belirli karanlıktaki bütün renkler simsiyah olarak algılanır. 41. Ayet Görmez misin ki,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 44. Ayet Allah gece ile gündüzü peş peşe getirerek uzaltıp kısaltarak evirip çeviriyor. Hiç şüphesiz bunda hakikatleri gören basiret sahipleri için elbette bir ibret vardır. 44. ve 45. ayetlerin sonundaki ebsar kelimesi aynı olduğu halde ayrı anlamlara gelmektedir. Buna edebiyatta cinas denir. 45. Ayet Allah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 Allah ve Resulüne inandık ve itaat ettik deyip de kalbinden tasdik etmemek münafıklık, emirlerine itaat etmemek de fasıklıktır. Allah ve Resulünün emirlerini beğenmeyerek yüz çevirip de din dışı, dine aykırı olanlarla tatmin olmaksa imansızlık ve kafirliktir. 48. Ayet Onlar aralarında hükmetmek için Allah'a ve Resulün hükümlerine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki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 ve onlara kötülüğün ve inkarcılığın yaygınlaşması durumunda ümitsizliğe düşmemelerini bildirmektedir. 56. ayet Namazı dosdoğru gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gerçek itaat onun emirlerini tutmak, yasaklarından kaçınmak ve sünnetlerini yerine getirmekle mümkündür. 57. ayet Sakın ha!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 Allah size ayetleri bu şekilde açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu ayeti kerimede ahlaki bir eğitim verilmektedir. Küçük çocukların bile yatılacak zamanlarda rastgele büyüklerin yanına girmesini önlemek, ileride muhtemel kötü durumların ortaya çıkmasını engellemek içindir. 59. Ayet Çocuklarınız Blue çağına ulaştıkları zaman, kendilerinden önceki büyüklerin izin istedikleri gibi,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 Çocukların ve eşin evi insanın kendi evi hükmündedir. Evde kimse yoksa bile "Esselamu aleyküm" demek gerekir. Bu selama melekler mukabele ederler. Camilerde de böyledir. Yahut "Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin" diye selam vermek gerekir. 62. ayet. Gerçek müminler ancak Allah'a ve رسولüne tam inananlar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 çok bağışlayan, çok merhamet edendir. 63. Ayet Peygamberin sizi çağırmasını birinizin diğerini çağırması gibi tutmayın. Hemen koşun. Allah sizden birinin arkasına saklanarak sıvışıp gidenleri kesinlikle bilir. Peygamberin emrine aykırı davrananlar kendi başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine acıklı bir azabın çarpmasından sakınsınlar. Yahut Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çağırırken kendi aranızda birbirinizi çağırdığınız gibi ismiyle çağırmayın. Ya Resulallah diye nazikçe çağırın. Anarken de saygıyla anın ve ismi anılınca salavat getirin. 64. Ayet İyi bilin ki göklerde ve yerde olanlar şüphesiz Allah'ındır. O sizin ne iş ve inanç üzerinde olduğunuzu bilir kendi huzuruna döndürülüp götürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Furkan Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Birinci Ayet Alemleri, insanlar ve cinleri uyarsın diye kulu Muhammed'e Furkan'ı hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı ne yücedir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 Yahut ona gökten bir hazine verilmeli, yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi? Hasibe, o zalimler, müminlere karşı da siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz dediler. 9. Ayet Resulüm, bak senin için nasıl misaller getirdiler de böylelikle saptılar. Artık onlar hiçbir doğru yol bulamazlar. 10. Ayet O Allah öyle yücedir ki dilerse sana bu söylediklerinden daha hayırlısını alt tarafından ırmaklar akan cennetleri verir ve senin için köşkler yapar. 11. Ayet Halbuki onlar kıyamet saatini de yalan saydılar. Biz de o saati yalan sayanlara alevli bir ateş hazırladık. 12. Ayet O ateş onları uzaktan gördüğünde onun kendilerine öfkelenip kükreyişini ve uğultusuna işletirler. 13. Ayet. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman azabın şiddetinden dolayı yok olmayı, ölüp kurtulmayı dilerler. 14. Ayet. Bugün yok olmayı bir kez değil, birçok defa dileyin. Çünkü durmadan diriltilip yakılacaksınız. Ahirette diriltildikten sonra ne yeniden dünyaya dönüş ne de ölüp kurtulma vardır. Reenkarnasyonda mümkün değildir. 15. Ayet De ki, bu mu daha iyi yoksa muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen sonsuzluk cenneti mi? Ki bu onlara bir mükafat ve varılacak yer olarak bahşedilecektir. 16. Ayet onlar için orada istedikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine aldığı ve yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. 17. Ayet Rabbin onları ve Allah'tan başka bağlanıp taptıklarını topladığı gün, şu kullarımı emirlerinden siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yolu sapıttılar diye soracak. Allah'a ibadet ve itaatle kulluk etmek istemeyenler, Başka varlıkları yüceltip ona bağlılık gösterirler ve dolayısıyla ona tapmış olurlar. 18. Ayet Derler ki, senin şanın yücedir. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onları ve babalarını öyle nimet içinde yaşattın ki, onlar azıp, zikri, Kur'an ve hükümlerini unuttular ve yok olacak bir kavim oldular. 19. Ayet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 Biz senden önceki peygamberleri başka türlü göndermedik. Onlar da mutlaka yiyip içer, çarşı pazarlarda dolaşırlardı. Siz insanları birbirinizi durumlarınızın farklılığıyla bir imtihan konusu yaptık. Bakalım bu farklı durumlarınıza sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görendir. Servet sahibi Ebu Cehil ve benzerleri, Bilal-i Habeşi radiyallahu anh ve diğer fakir müminleri gördüklerinde birbirlerine ''Biz de Müslüman olup bunlarla eşit mi olalım? Hatta onlar önce Müslüman oldukları için bizden üstün bile sayılır.'' diyerek alay ederler ve böylece iman etmezlerdi. İşte bu ayette Yüce Allah bu farklılığın bir imtihan konusu olduğunu bildirmektedir.